1965 yılında vefat eden bir delinin son dilekçesidir. Bir takım temennilerini ve ruh halini ihtiva eden kayıtlardır. Ben dünya Küresi, Türkiye karyesi ve Urfa köyünden El Aziz Tımarhanesi, akıl ve ruh sağlığı hastanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, Çaresiz ve kimsesiz bir abd-i acizin ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken baş hekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergah uluhiyetine son arzu halimdir. Ben gam yani dertlilik deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım dağ dağdağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganın kirpi derisinden farksızdır. Kalbim ayızmanın yani Hitler'in işkenceci nazi komutanı fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşıkı huda perestir. Lakin aklın kaderin cilvesi, ...ve talihin sillesiyle... ...güreştir, gel gittir. Bana gelen... derdugamın gamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa... ...bana karşı keleştir. Yani yüz vermez, cesaretlidir. Bütün yiğitlerde ...bana hep ters... ...ve terestir. Aylar geçti. Tek temizliğim... ...gözyaşıyla ve kara toprakla... ...aldığım teyemmüm... ...abdesttir. Yani içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ise ateştir. O Resul-i Zişan ve Sultan-ı Dücihan, Cenabı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar Mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle beraber vermiştir. Peki, acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuyan edersin. O inam etti sen küfran yani nankörlük edersin. O ikram etti sen inkar edersin. O ihsan etti sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı. Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hz. Muhammed Mehdi Aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere, bütün alemlerin Rabbi. Ey cemadi, nebati, hayvani İnsani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi. Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce habibi. Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi. Ben bir çare kulum ki Garipler garibi, hüzünlerin esiri. Zulümlerin muzdaribi öksüz yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldın. Ama sana sığındım, aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın. Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın. Hurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken... Sana ulaştım. Sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp... Hakiki tecelline mazhar kıldım. Yüceler yücesi Rabbim, efendim. Hak'tan saparak ve haddimi aşarak... Haşa senden Burak Bine'yi, Cebrail seyisi... Sidretül Müntaha menzili... Cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi, Kainatın fahri ebedisi, Ahir zaman nebisi ve mehdisi, Leyvi Mahfuz'un yani kader projesinin tercümanı ve tebliğcisi, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, ...mahbubiyetini mi istedim? Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası... ...Hazreti İbrahim'in haliliyetini... ...Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini... ...Hazreti Musa'nın celade ve cesaretini... ...Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebu Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini... ...Hazreti Ömer'ül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini... Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in asalet ve sehavetini, Hazreti Ali-ül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, malu servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse bunlar içinde bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti. Sultanım efendim ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın ama Yine de şükür. Ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım. Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım. Ya alim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakar olaydım. Ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım. Ya sağlıklı sefalı kalıp ama sapıtmış ahlaksız ve vicdansız olaydım derdü belaki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbimin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehl-i adaletin ilacıdır. Belaki bu münafık hain ve zalimler ise çıban başıdır, akrep gibi sancıdır. Şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar, kızlar, ana bacıdır. Ey Rabbim efendim, Malumu ı aliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki, ne özenli, bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu, ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım, ve hayranlarım oldu. Lezzet imiş, izzet imiş ve fazilet ne imiş tatmadım ama şikayet, şekavettir. Bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını oldum. Beni yoktan var ettin, iman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin ama aklımı alıp kolunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim beni yanına al. Ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma. Ne olursun? Umarım bu direkt şeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayriye yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdu.